Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbül Arif'in eşrefolu Rumi Hazretleri, tevekkülün öğrenilmesi. Hak dehala, tevekkülü öğretmek için Peygamberlerden birine git, şu denizin en derininden bir taş getir buyurur. Peygamber. Hak Teâlâ'nın emriyle gider, o taşı getirip kırar. Kırılan taşın içinden, yeşil bir kurtçuk çıkar. Kurtçuğun ağzında, yeşil bir yaprak. Bunun üzerine Hak Teâlâ, Peygamberine, Ey Peygamberim! Şu kurtçuğu görüyor musun? Denizin dibinde, bir taşın içinde taze yaprakla beslenir. Rızkını ben veririm. O halde, ''Sana söylediğimi yap, bana tevekkül et. Neredeysem rızkını sana ulaştırmaya kaderim. Takdirimde olan rızkı kimse azaltıp çoğaltamaz. Kimsenin rızkını da kimse önleyemez.'' buyurur. ''Ey biçare! Bir hayvan kadar da olamıyorsun. Ne sabrediyor, ne de kanaat ediyorsun. Ne Allah'ın rezzak olduğuna inanıyorsun.'' Ne de ona tevekkül ediyorsun. Halbuki hakikat şudur. İnsan tevekkül etmezse ibadetin tadına ve lezzetine varamaz. Baykuşun ne kadar zayıf olduğunu bilmez ve görmez misin? Akşamdan sabaha Allah'ı zikreder. Sabah olunca da gider, bir köşede halvete çekilir. Allah'a tevekkül içinde haliyle meşgul olur. Rızkı için Gam Çekmez Hak Teâlâ Rızkını Durduğu Yerde Verir Ona Her Gün Üç Kuş Gönderir Baykuş Birini Alır Diğerini Bırakır Ertesi Akşama Kadar Aldığı Kuşla Yetinir Yaz Ve Kış Baykuşun Hali Böyledir İnsan Olduğunu iddia Edersin Ama Bir Gün Olsun Nefsinden Bir Lokma Kesip Fakirlere vermezsin Belki doyduktan sonra Artıkları verirsin Bu artıklar güzelse Bunlara da kıyamazsın Dursun Belki sonra yerim dersin Doymana rağmen Miskine bir şey vermeye elin varmaz Hele aç olduğunda Önüne geleni fakirlere verip Ben sabrederim demezsin Baykuşsa Ömrünü kanaatle geçirir kanaat tehli olduğundan ismi baykuş olur. Hak Teâlâ sabır ve kanaatinden dolayı ayağına her gün üç kuş gönderir.